Merhaba, Greenpeace eylemcileri 18 Mart'ta Fransa'nın en yaşlı nükleer santrali olan Fessenheim Nükleer Santrali'nde eylem yaptı. Eylemde Türkiye'den 5 aktivist de yer aldı, 14 farklı ülkeden 60 kişinin katıldığı eylemde 1 numaralı reaktörün yanındaki binanın tepesinden üzerinde Stop Risking Europe yani Avrupa'yı riske atmayı bırakın yazılı pankart açarak Avrupa'da yaşanmakta olan nükleer santrallerin oluşturduğu tehdide dikkat çekti. Greenpeace nükleer uzmanı Cyril Cormier, Fessenheim yaşlı bir nükleer santral ve önümüzdeki yıllarda kapatılması gereken nükleer santraller arasında ilk sırada yer alıyor. Merkel ve Hollanda, Avrupa'yı daha fazla risk altına bırakmamalı. Avrupa'nın yenilenebilir enerjiye dayalı bir enerji dönüşümüne ihtiyacı var, dedi. 37 yıldır faaliyet gösteren Fessenheim, Fransa'daki en eski nükleer santral. Greenpeace'in yaptığı incelemeye göre, Fransa'daki en tehlikeli nükleer santral olan Fessenheim'de, Le Bourguet, Tricastin, Gravelin ve Labaye santralleriyle birlikte en kısa sürede kapatılması gerekiyor. Fransa, Almanya ve İsviçre arasında bulunan Fessenheim deprem bölgesinde ve aynı zamanda olası sellerinde tehdidi altında. Yaklaşık 7 milyon kişi santrale 100 kilometreden yakın mesafede yaşıyor. Avrupa'daki 151 nükleer santralin 66'sı 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyor. Bunların bir kısmının yaşı 40'ın da üzerinde. Greenpeace iki hafta önce yaşlanan nükleer santraller üzerine bir ya rapor yayımladı. Bu raporda santrallerin yarattığı riski ortaya koydu. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande Fessenheim nükleer santralini 2016 yılına dek kapatma sözü vermiş olsa da Fransa'da son günlerde yaşlanan nükleer santrallerin yaşam sürelerinin 40 yılın üzerine çıkarılması tartışılıyor. Ki bu da bu santrallerin patlama riskini artıracak. Bu hafta Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Konseyi'nde Avrupa'nın 2030 enerji politikasına karar vermesi gerekiyor. Greenpeace'e göre öneride yer alan en az %27 yenilenebilir hedefi yeterli değil. Greenpeace, Hollanda ve Merkel'i gerekli düzenlemeleri yaparak 2030'a dek yenilenebilir enerjilerin payını %45'e çıkarmaya çağırıyor. 20-21 Mart'ta düzenlenecek zirve neredeyse bir yıl önce planlanmıştı ve esasen Avrupa Komisyonu'nun Ocak ayında sunduğu Avrupa Birliği'nin enerji ve iklim değişikliği için 2030 hedeflerine odaklanması bekleniyordu. Ancak Ukrayna'daki son olaylar zirvenin orijinal gündemini değiştirebilir. Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso üye ülkelere gönderdiği ve toplantının önemli konularını sıraladığı mektubunda mali işler ve Ukrayna'daki durumu da ortaya koydu. Bu hafta zirve öncesindeki açıklamalarda bir Fransız diplomat enerji ve iklim değişikliğinin Barroso ve AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy açısından öncelikli konular olmamasından duyduğu üzüntüyü dile getirmişti. Fransa, İngiltere ve İskandinav ülkeler bu konuyu öne çıkarma çabalarında yalnız kalırken, Polonya konunun daha sonraya bırakılabileceği konusunda diğer ülkelerin büyük çoğunluğunu da ikna etmiş durumda, Avrupa Birliği'ndeki kişi başı en çok karbondioksit salımında bulunan ülkeler arasında yer alan Polonya sera gazı emisyonlarının azaltılması için Avrupa Birliği düzeyinde bağlayıcılığı bulunan hedefler getirilmesine karşı çıkıyor. Varşova'nın şansına Ukrayna krizi dikkatte başka yöne çekmek için tam da bu zamanda patladı. Ümit ediyoruz küresel iklim değişikliği Avrupa Birliği ve dünyanın gündeminde gerekli yeri bulur. 26 Mart'ta da düzenlenecek Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri zirvesinde iklim ve enerji konularında somut tartışmalardan uzak durulacak gibi görünüyor. Avrupa düzeyinde ise tartışmalar. Daha yeni başlamış durumda. Komisyonun Avrupa'daki karbon emisyonlarının 2030'a kadar %40 oranında azaltılması teklifi henüz Avrupa Birliği ve Hükümet Başkanları tarafından görüşülmedi bile. Bir iklim politikası uzmanı diyor ki üye ülkeler Komisyon'un Ocak ayında ortaya koyduğu Avrupa Birliği'nin 2030 için iklim ve enerji politikalarına ilişkin teklifi halen kabul edilmiş değil ve bu işleri zorlaştırıyor. Avrupa liderlerinin konuyu bu hafta görüşmesi halinde konuşmaların takvim üzerinde yoğunlaşması bekleniyor. Fransa iklim konusunda Haziran ayında bir sonraki Avrupa Birliği zirvesinde masaya getirmek için 2015 Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nin başarıya ulaşma şansını artırmak için Avrupa düzeyinde bir an önce anlaşmaya varılmasını istiyor. Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan son iklim raporu ise kıyamet senaryosu gibi. Bu ay sonunda yayınlanmadan önce basına sızan raporda küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinin bu yüzyılın sonuna kadar şiddetli çatışmalara yol açacağı, milyonlarca insanı göçe zorlayacağı ve küresel ekonomiyi trilyonlarca dolar zarara uğratacağı söyleniyor. İngiliz Independent gazetesi Birleşmiş Milletler, hükümetler arası iklim değişikliği panelinin hazırladığı raporun şimdiye dek iklim değişikliğinin etkilerinin ele alındığı en kapsamlı metin olduğunu belirtti. Raporda başta çatışmaların beklendiği gibi Asya olmak üzere kitlesel göçlere de sahne olacağına dikkat çekildiği dünyanın önde gelen bilim insanlarının kanalına aldığı bu raporda gıda ihtiyacının arttığı bir dönemde gıda üretiminin düşeceği çocuklarının beşte birinde yetersiz beslenmeye rastlanacağı belirtiliyor. İklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki etkilerinin de ele alındı raporda ayrıca iklim değişikliği yüzünden artacak sıcaklıkların gıda ve su kaynakları Hastalıklarını arttıracağı vurgulanıyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Asya'da seller yüz milyonlarca kişinin yaşamını etkileyebilecek. Tropikal bölgelerde yerel sıcaklıklarda bir derecelik artış buğday pirinç gibi temel tarım ürünlerini çok olumsuz bir şekilde etkileyecek. Sıcaklıklarda endüstri öncesi döneme göre iki buçuk santigrat derecelik artış ciddi ekonomik kayıplara yol açacak. İklim değişikliği küresel mirasında yok olmasına neden olacak gibi görünüyor hükümetlerin Bir an önce harekete geçmesi gerekiyor. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.